ma ve eyü müstakim kardeşlerim Allahu Teala ve hepin selam ve rahmet ve tevfik ihsanı ramenle olsun. Son 23 tane sözlere baktılar edettim. Tebakatı söyleye işin çok kıymetli tasarfi kaynak dersleri. Bir elde kulüfhasındayız. Arada Bugün okunmaya başlayacağımız var Hayatına okurduğumuz müdahale esnaf da Ebu Has isimli misafirli Misafirli Yürütlü ağabeyin hayatına okumuştuk Şimdi sözlerini okuyacağız Allah'ın müsaade ettiği. İlk ve bir saatte bir saatten az o sonra tansi o kadar da keseceğiz çünkü tabi elinde tabi kaçmasın diye her şeyi bile tabi o zaman Kale ve yani Vâvi yani, dedi ki Muhteşem-i Muhrub isimini yani Vâvi dedi ki Ebu şöyle söyledi İzâle ayka'l-muhibbe sâkilen hâdi'e kâlem ennehu velebet alâhî kâhtâ enne l-hibbe la <gülüyor> belihih o ki dünyevi elbette mecahir ve hicap. Bu mübarek zat ki sevenin aşıkı, mihrip sakin, sessiz diyorsan anla ki ona kahvet gelmiş. Kahret arz olmuş. Çünkü sevdi Sevgiye sahip bir insana öyle sessiz bırak kırmas, rahatsız eder, biri az eder, fildeli olabilir de, yakınlık halinde de uzaklık halinde de, benlik ayrılıyor, kavuşma halinde de, perdelerine halinde de sevgi insan buldun az yönde, demek ki müridde aşıkta. Bir cahret gelmiş de ondan duruyor. Şimdi aşık, e, sıradan bizim bildiğimiz zaman bunun destelerde eti deniz olan efendim kılmaz kılmaz insanların bir bakıp düşündüğü şey değil. Bu mübareklerin sevgisi başka. Bülüntüler gibi değil, bu insanların insanlarının kafası gibi değil kafaları, kalpleri. Bunlar hak aşıkları, Allah özleri Allahı sever insanlar. İşte tasavvufta çeşitli tipte efendim hayırlar görüyoruz. Kimisi idareye düşkün oluyor. Efendim kimisi dünyaya karşı millisiz oluyor, zahid oluyor, abid oluyor. Efendim kimisi de mühip oluyor, aşık oluyor. Bu hayvanların içinde, hayret ve rehiyelerin içinde en yüksek olanı aşk makamıdır demiş büyük olası. Büyük olmak, aşık olmak. Yani Allah'ın sevgisini, insanın kalbinde yerleşmesi o kişiyi Allah aşıkı bir insan haline getirilmesi. Tabi aşık olan insan normal bir insan değildir. Aşık olan insanın halı, halı, sözü, bakışı, öperişi, tarkışı, iştahası, uyuması, her şeyi bir atif olmuştur yani efendim çünkü sevgi insana o hale getiriyor bir tatlı beyazdır yani efendim bir hastalıktır ama bu hastalıktan lütfen şifaya da gitmesin diyor bu böyle bu hastalığı arttır diyor çünkü sevgi yüksek dedi. Kul Allah'ı ne kadar çok seviyorsa demek ki Allah da onu da çok seviyor ki kon da onu sevgi hastalığı olmuş. Kulun Allah'a karşı neyli muhabbeti ve sevgisi nispetindedir Allah'ın onu sevmesi. ilgisinin nispetindedir, kunduğundaki şevki nispetindedir. Onun için has Hazretleri böyle bu derecedeki bir mühiddin, efendim, bir aşık sadıkın, hak dostunun böyle sakin, sessiz durmasını, demek ki kendisine gaflet gelmiş, gaflet arzu olmuş, bir takım var demek o manaya geliyor diyor. Çünkü sevgi insanı rahat tutmaz. Kıvlandırır. Harekatlendirir. İzal eder, Tadiz eder, tutar. Evet. E, Tabi bunlar böyle hayırdır, meşrettir. Hacı Bektaş'ı böyle Mevlana'ya Mektup da temsilci göndermiş. Ne oluyor? Cihanı böyle gönderdim. Daha da her tarafı birbirine karıştırdım. Bir günkü bir partik bir vafile şehirler çalkanıyor, dünya yerinden ölüyor. Ne oluyor? Celalatı bulduysan sakin köşede otur. Buna bilsen bu günkü, bu nasıl bir yansıtı, bu gösteriş, bu ediyor o zaman bulamadıysam da üreti olmaması lazım böyle şey, ortalığın karmakarış olmaması lazım diye bir şey yazmış göndermiş o bu İshak adlı bir, bir halifesiyle o da Konya'ya gelmiş Mevlana'yı aramış rivayete göre efendim İhraçı Teke rivayete göre Mevlana Hazretleri falan bir madresede ders veriyor demişler, gitmiş medenasyonun kapısından girerken Mevlân Hazretleri Sema'a kalkmış, geliyor bir taraftan, bir taraftan da bir hıbâin okuyormuş. Diyormuş ki, eğer yarın yok ise neden talep etmezsin? Eğer yarını bulduysam neden talep etmezsin? Yani, yarını yoksa ne koşup durup aramıyorsun sevgimle? Yol sevgilinden? kuruyorsun sevgilerinden. Eğer bulmuşsan yer sevincinden coşup olamıyorsun. Tembantem de bir kenara oturmuşsun bu nazih etmişti. Asıl senin işin acayip ki öyle bir talebin içine girmiyorsun. Manasına bir rıbâiyi teremmül ederek sana diyormuş. Yani ilahı söylüyerek dönüyormuş diyelim yani biz. Onların tabi iki payrını gösteriyor. Demek Hz. Şehir'in ciddi, sakin olmalı istiyor. Navana da e, bulamadıysan arayış içinde bir coşkunluk olacak. Bulduysan bulduğun için sevinçten bir coşkunluk olacak. Eğer bir interdik yoksa bu telepsizlik yanlıştır. Benim halimde değil telepsizlik yaşamak gereklidir. Cevap evet, diyor kitaplarda. Bu da de, yani aşık e, sessiz duramaz. Aşık oldu mu akışından bölüldür. Yerinde duramaz, oturamaz, kalkamaz, uyuyamaz, inemez işe gibi. Allah o, o makamları, o halleri, falanları geçersin, patlasın. Bütün bir yerin, aşık, hakiki, sadık yönkülerine. E, e, Kâle, Azir Ali diyor ki وَقَالَ اَبُوْ حَرْسُ Ebu Hars-ı Hars Haddad Şöyle dedi اَتَّسَاوْيُهُ كُنِّهُ عَدَابٍ مِكُنِّ vaktin اَدَابٍ وَاَلِكُنْ لِمَقَامِنْ اَدَلِمْ فَلَمْ لَيْدِلِ اَدَادَ الْاَوْقَادِ فَلَغَى مَدْلَغَى رِجَالِ فَلَمْ دَيَّ الْاَدَى فَهُوْبَ اِذٍ مِنْ حَيْسُ لَيْدِلْ مِنْ حَيْسُ لَيْدِلْ مِنْ حَيْسُ لَيْدِلْ قَبُلُ Önemli, biz mükemmiş yokluyuz, istiyoruz ki tasavvuf asli temennilerine oturmuş olarak bilinsin kardeşlerimiz tarafından öyle fantezilerle, efendim zayıf rivayetlerle, efendim elenlenmiş kanatlarla, efendim şeriatta uymayan, efendim gerçek olmayan elenlenmiş müminler satmasınlar, oyalanmasınlar, yanlış bilgiler, kanaatler edilmesinler diyor. Böyle büyüklerin hayatlarına anlatan böyle büyük bir insan tarafından yazmış bu şekilde mi Şimdi burada diyelim ki o muhas-ı harfet hazretleri et tasavvufu küm yediği adabı. Tasavvuf ödüğümüz yer, tarikat ödüğümüz tasavvuf ödüğümüz şu, efendim, yel, baştan başa adattır. Her şeyi ödülü vardır. İkinli yaktım ödülü, her yaktım bir ödülü vardır. yeni şimdi makamının ödebi. Her makamında da bir ödebi vardır. Her zamanın da ödebi vardır. Her yerin bir vardır. Caminin ödebi vardır. Efendim, evin ödebi vardır. İtcanın ödebi vardır. Misafirliğin ödebi vardır. Efendim, her yere nasip bir öbek vardır. İnsan camide kaydı başkak türlü olur. Yatak odasında kaydı başkak olur. Efendim dükkanda kaybıdaşlar olur. Yani zamana ve mekana efendim, ait yapması gereken, doğru olan, olmayan şeyler vardır. Demek yani herkes anlasın diye böyle anlatmaya çalışıyor. Femelliğin gibi adâb el zamanların gerektirdiği öğretmeni bilen ve onları yapan, onlara münazele gelen, onlara riayet eden kimse Böylelerlerde mücadele, evvel Allah derecesine ulaşır, mücadilə derecesine ulaşır. Zamanın kendisine gerektirdiği adabı bilen ve yapan bir insan olur. Benim yani de diyorum arkadaş, kim edebi çiğnerse, kaybederse, yapmazsa zamanın ve mekanın gerektirdiği sayılı ödevi bir takınmazsa, girmezse ödü yapmazsa فهدائی بمیناسی ایم نُقل Kelisinin yakın salsa bile uzaktır ve mergudun minyansی ایم kadıl Allah tarafından kadıl olsa bile dernyattan kayılmıştır. Uzaktır. Yani bu ne anlıyoruz? Anan adara dikkat etmeli diye anlıyoruz. Oturmanın adabı vardır, sözün adabı vardır, seher yakminin adabı vardır, akşam namazı yakminin adabı vardır, Efendim, sabah namazının, gün değişimin adabı vardır, güya karşı adat vardır, yemin karşısında takılacak, kocanın karşısında takılacak, tayin vardır vesaire. Yani adat ne Yanlışlıktan korunmayı sadece kaydeler demek. Yanlış bir şey Yani bu işin adabına uygun yapıldı. Iş, yani yanlışsınız. Çekilecek şeyler ve yani, bulaşın kadar yapılmıştı ama <gülüyor> içinde uygun izin yapılmış demek yani. O halde biz de içinde adabı, Erkanı darma düşünmüyoruz. Yani, i̇çinde bulunduğumuz anda, zamanda, mekanda ne yapmamız lazım? Nasıl yapmamız lazım? O zamanın insan akışı götürürse senden kadar bu kadar resmi asla insanın karşısına. Allah'ım e işte Allah'ım. Bir karşısında tutup efendim, olmadık bir konuda konuşuyorsa geçen meclisin kadını tutup önünü kaçırıyor mücahideden susa da anı polise derler. Yani işte bu zama, zamanın ve mekanın Neyi yapmak gerektiğini devamlı düşünmesi lazım Yenilgin, ona göre hareket etmesi lazım Oturuşuna, kalkışına, konuşmasına, düşünmesine Hatta niyetine, küslüğe hakim olmak lazım Duygularla hakim olmak lazım Sabretmesi lazım Şimdi hoşuma giden bir şey hatırıma böyle verdi Öldüğer şerefi Arkadaşlar demişler ki şaman gidiyor Yücele gidecekti yani Göre gelmiş paşası Hücağız Önücüğü Dönüşte gelmişler Şam'a Şam'da Yeniçeri arkadaşları, Yeniçeri anaları filan demişler ki Şener'e Gel bu akşam bizimle bir özel bir şey öğrenmiş Sen de gel demişler Olur demiş, mahiyetini bilmiyor Meğer söz söz öğrenciye gideceklermiş O arkadaşlar, biraz harali tabiatlı askerlerdener ki önebileceklermiş. Burada bir bu Evli Allah'tan bir riyakla ama biraz böyle mevcut kayınlı bir kimse bir girişmiş bu Evli Allah Nasıl pataklamış? Kırtlamamış. Evli Allah sorunlu insan. Güçlü insan, seyali, cihandi, silahçı, efendim bilmem ne? Kırk dememiş. Neden? Düğü el kaldırılmaz. Edeb edemiyor. Edebiliyor. Edebiliyor, sürekli döyüyor. lazım. <gülüyor> gözünü kırmış yani. Hastanelik inceltini, sediyelik inceltini, dövmüş. Yaşlarda. Kırk dememiş arkadaşlar arkadaşlarımın yanına bir gitmemiş, hastalığını gördüğün için, istediğini gördüğün için girememiş. Ötekilerde gittiği yerde sakız, burayı da helalde öyle maşırı şeyler ve sattıkları için bu yakalanmışlar. Hepsinin kendisi yıkmış. Bakın. Ötesi o büyük yere karşı vermekten sonuçlarını Kırk geliyor, Edebeviye ayaktan biraz beğenmiş oluyor ama kendiler kurtuluyor. Ötekilerin ayaktan üstteydi, sonrası da bir güzeldi. Sonra, bugün bizi gözlerden götüren, götüren kardeşimize baktı. İki takta okumuş, dikkatini çıktı. Fatih Sultan Mehmet Han hayretleri tahtıçağını yaptırmış. Ağanın yani, gözlerin birisi de tahtıçağının insanları da bir, bir mescid Rüya'da Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'ne bir şey sen bizim cemaatinizi mi çağırmak istiyorsun? Rezalet mi yapmak istiyorsun? Bize bir cani yapmışsın, ne diye kendilerine kışıkmasız gerekiyor. Buyrun şunu kapatsın. Bak işte, cani yapmak güzel bir şey gibi görünüyor ama o mekanda cani ürün değil. Fatih Sultan Mehmet Han hayretleri yaptırmış bir cani sultanın gönlünü kırılır. Yani vefat etmiş sultan yani. Rüya aleminde vefatıldan sayılan bir şeydir. O demek ki cami yaptırmanın da bir adamı varmış, mekana varmış demek ki. Cami yaptırmak güzel bir insan, olur olmaz, öyle yapamaz demek ki. Geçirsen bir cami, ne yap olmaz. Hüca, hüca bir cami, bir cemaatini değersin. Camisiz bir çöreler, herkesin doğasını al ama cami olan bir oraya... İkinci bir şey açınca elinden oluyor? Demek ki bazen güzel gibi görünen şey adaba aykırı olabilir. Canı yapmak güzel ama orada adaba uygun gelmedi işte. Sultanı galıttı. Mübarek Peygamber Efendimiz'in nefsine olması varmış olan sultanı galıttı. Evet, kasalık tamamen adattan ilanettir. Her yakın ödedi vardır, her makamın ödedi vardır. Bu adada riayet etmesi bile başarılı yönetme Rıcavillâh, Rıvallâh, Eramlar ulaşıyor. Kına etmeyen kendisi yakın insana bile uzaktır, Allah seni kabul ediyor, Allah bugün de ademlere madde bile Ve diyor. ebul hatta Haddad Hazreti'ni bir adim, bir şeyh Demek evet, ki biz de adabı kolluyalım, konuşmanın adabını kollayalım. yemeli içemeli adabını kollayalım. ziyaretin adabını, vaktini kolluyalım. Eha, bu, bu bu işininde, bu işin adabını nedir? diyor, bu mekanın adabını nedir? şu andaki şu zamanın adabını nedir diye adabı kolluyor. Pasal mı edilmiş, tarif eden karşımıza çıkıyor. E pasal tüm neden adabı. Pasarlık açtıktan sonra adalet. Evetlerden meydana gelmiş bu konduştun bu Şunun nedeni, bunun nedeni, şunun bunun nedeni arkaya pasarlıkmıştı. Pasarlık öyle demekti. Seni et eva anil anilinle hamdane yokun. Böyle bir itikad edip kaybedip has. El halde yar et ve yar et eli ve la yukarimin kavun Ebu Amr İdni Hamdan isimli alim diyor ki ben babamın kitabında dövlerimle gördüm ki o net almış Ebu Han şöyle söylemiş evet babası Ebu Hans'ın zamanında yaşayan bir kimseyle şöhretlerine notlar almış dövlerine yazmış dövlerine ne De demiş elhâni la yukarikul'u hal İzimden ayrı değildir. Farklı değildir. İlman ters, ilim dışı ilman, aykırı değildir. Yenek yukarıdaki kalm, laf da değildir. Lafla ilgisi ettirir, lafla yakın hal ilimin de dışında değildir. Eğer ben tasarruf ehliyim, hal ehliyim, ee, hayvalar gel bakalım. Halim Ülme uyumuyor. Demek ki sen evli ehlidir. Hangi ülme uyacak? Kur'an ülmine uyacak, hadis ilmine uyacak, ilmine uyacak. Evde Allah günah. Günahlardan en çok sebebi şey insan demektir. Ülme, düne, hükme, şeriate uyumiyorsa demek ki olmaz. Hal, ülme ehlili değildir. Hal, lafa ve yakın değildir. Laf değildir. Çeylesi yok. Yakın sor, <gülüyor> had yakınlık <demek> değil, yakın <gülüyor> tüm etkiler. Hele heyecan, had insanın haline tersse sorumluluk da aynı zamanda. Ne derdim? Senin gözler ölesiye ölesiye oluyor mu böyle yapıyorsun? İçim başka, dışım başka. Senin ihtiyaçını gösteriş için, yetenek için, evet, hasta bir rahat ama halin. O söylediğinde ölüm seni, seni, seni derler insan. Yani hal, ilgim dışında, ilimden ayrılan, kopan, ilimle alakasız bir şey değildir. İlimin dairesine uyan, içinde olan bir şeydir. Şeriat-ı ilgimdir, bir, lafla da ilgisi yoktur, lafa hiç yaklaşmaz bir de. Karansız değil, mi? işini gör. Allah'ın numarasını kazanır. Söylemez, söylemesine güldüm de. شكرا للمسافات الله يجب كل ذلك أبو عثمان الحيري المسابوري أنه قال من يؤكي ويأكل فهى رجل ومن يؤكي ولا مش رجل ولا الأقل Zamanında zamanda günümüzün hangi zamana müsaitse sakin temiz yerde, ödülüyor veya günümüz ölebilir Kıbrı'ya doğru bir sütük secerlerimize oturup, doldurunuzu yumarak sütüblerinizi yaparsınız Ben öyle yirmi beş defa ısrar Sonra hukarda üç yüzler çelik cümlelerimize ödüyoruz Nakşi, Taviri, Hayatımızda her gün külüm overe ayıp olmaz. bu seviye. Ömür bari kadarın isteyin. Sonra gözünüz kapalı, tekrar alıp gözünüz kapalı önümüzü düşünün, Ölümden sonrasını düşünün, kalbi düşünün, başka düşünün, başka bir düşünün, sıradan düşünün, cennetini düşünün, cehennemi de götürün Nasıl olduğunu öğrensin, önlerde konuşuyor herkes ölecek. Ölmeden önce hayatının kıymetini bilir, cenneti kazanmaya başla, cehennemden dikkat et, günahlardan kendini çek, sebaplı işlere, gal gücünün giriş. Hayatının bu sahnesinde bile eşe geçirmek değil. İnsanların de önünü düşünüp ben Harikatımızda Rabıta'yı rahat yapmaktan, övrünü düşünmek demek. Rabıta'yı nefk yapacaksınız, bu bir vazife. İkincisi Rabıta'yı yürşit yapacaksınız, sizi karşınızda göz getirin. Hocalarımızla beraber konuşur diye göz önüne getirin. Siz de karşımızdasınız, göz gözünüzü, bize bağlayın. Bizden size şöyle geldiğini düşünün hocalarınızdan, köklerinizden İçimizin, dışımızın nönderdeki özelliğinde ve bu sevdiğimi, bu dağda da kuvvetli bir şekilde Mesela Rabita'yı nöşüt yapınca nöşübü ne kadar olsa kendisi hasıl olur Sonra tarikatta ilerleyerek fena pişir, fena fırası ve Velhat, ve rahatsız Allah'la ilerler. Onun için bu, bu aletle meşruyu da güzelce yapın, istersin. Önünü düşünmek evet. için, meşruyinizi karşımıza düşünmeniz için. Üçüncüsü de başınızı kalmınıza uygun gözünüzü kapalı. Gözünüzü zaman gözünüzün önüne gelen iç aleminize gönül işte alem derler. Allah'ın hızırda olduğunuzu düşünün. Biz ki biliyorum diyor. Ben seni göremem, sen beni görüyorsun. Her yerde hazır ve lazırsın. Ben huzurundayım. Diyarbakır ben senin ilk kılın olmak istiyorum. Kendinden yardım istiyorum. Bana tüm kılınları de, yardım eyle de, ben de seni sever. Seni yani şükreden, seni yükmeden, seninle yardım edin. Bunların kılınlarına katılayım diyor. Diyarbakır. En azından yükümlerini yiyer. yüz estağfurullah çektim. Sonra niz ve zahi illallah çıkın. Sonra bul Allah Allah diyeyim. Her yüz defasında ilahi entramatörlüğü ile daik defasında ödeyeceksiniz. Yüz grubu Allah'a a'zatürkün. Yüz sere varmış olarak ödeyeceksiniz. Kaç şaşırsın bir kere, köşeşi, sosyal, yakınlar dünya ve Allah'a niyaz Şimdi o sözcüsü de çözüme La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Şükürler <gülüyor> de beraberinizle söyle Allah şahid olsun <gülüyor> bu şekilde kabulü. Biz de bu cüphede, her zamanında, her yerde yapmaya çalışıyoruz. Yolda, otobüste, çarşıda, hazarda, otururken, gezerken, nefakten kalbimiz döver, şimdelerandaki gibi, sessiz adakla yer zikresin, her anımız dağda közü. Bizim elimiz, evvelere sünnetine uymak, güdatlarda sakınmak, boşluklarla bir alınması gereken adab-ı mekruh ve örf-ü adetlerdir. Dikkatli olunuz. Cihri olup onun şûsile ve safarla bir adımlarla amel edin. Birader kardeşlerim şünneti ihya edin. Sonrazdan kıyamet gününe kadar bu şey kaçırmayın. kaçılmayın. Selahiyetin amelden ihmal etmeyin cuma ve her Sabah zamanından ayrı ...sabah namazından sonra oturup düşretip okuyup... ...işiraf vakitinde işiraf namazı kurup... ...güneşin doğmasından 30 saat 48.45'den geçince... ...güneşin doğmasından öğlenin vaktine kadar çok vakit vardır... E, arada çok utap duha namazı kurup... ...dokullarında öndürme... ...öğlenin 45 İki, İşrah namazı bir, ve ağzı Akşam namazında atlasından evrabin namazı kılın. İki letat da olsa da tatile katılabiliyor. O çok, çok, çok namaz. İnsanın bir kadar çok olsa aklına çöp ediliyor, müjde var. Evlâbin namazında kılın. Gözü yatarken mutlaka tarzı olarak... Mutlaka da parasız olarak atlaslıyatın çünkü atlaslıyatın bütün geceyi iradeyle yazılır. Gecemiz çok kârlı geçmiş olur. O yüzden şey, imanla geçme gayet güzel müjde vermiştir hadis şeklinde. Hem ne kadar rahatlıyat yapmanın şeyler yanınıza sokulamaz, atlaslıyatmak şu âme boyu. Gecenizde uyumadan kalkıp atlaslıp, kendi malumunla o da çok sevaftır. Pazartesi, Perşembe günleri alışın. Faz değil ama sevaktadık. Efendimiz çıkardı. Ayrı bir aydan, 12-14-15'inde övrana biz eriştiklerine tavsiye ediyoruz. İşte böyle eriştiklerle, Sümrüt Hüseyinli'ye evli Paranı doldukça ayı haserat yapın. Efendim Allah'ın yardımıyla dinle hizmet için devret edin, cihat edin vesaire. Sıraklı işleri koşturmak birinci işimiz. Minahlardan kaçınmaya dikkat etmek de en başta görelim işimiz. Benmiş olarak en büyük işimiz takvadır. Minahlardan kaçınmaktır. Böyle çok Haramdan Haramlardan, minahlardan görünmek ana Öğrencimiz burada güzel duydu. Çünkü Allah çok güzel duyun insanları söylüyor. Güzel duydu. işte bak, karısını da çocuk iyi düşünmek, konu demsiyle iyi düşünmek, <gülüyor> kıyaklı olmak, cömert olmak o <gülüyor> Hocamızın fasulyesi ahlak temeldir. İzahiyat oluyor. Hadi şu çocuklara dersim güzel ahlakı berimsi uygulayın. Şimdi her gün bir hafta üç kuru ya lattım diyeceğiz. Mesela bazı şeyler anlatmış oldum, bu da bir üç Allahü Teala Allah. İlmatı kılta edip. İmanın Ağrı öpmek, izmar etmek, sırtını öpmek, inder, öğrenmesin, öğrenmeyin. Damlamış tohumlukta bayanı nasıl, takda şeriatın ahlamını bilip imayı nasıl öylesin, teri takın adabını öğrenip tamı kulağı imayı nasıl Aşkı Allah'a muhabbeti Allah'a eylesin, aşık ve sadıklar edin, emrinize Allah'a müzaftar izin geçirin, hızır ve sözlüğüne nazih edin, bir kıl evlatıların, halkın cenneti ve cemadiler sizleri ve güveni düşerler, eylesin, edaret Evet, halam, Hatice'nin kızı yazıyor, hanımefendi, sizden istiyor. Tamam. Çeviz ve Selam'ın Ve bu şöyle söyleyeyim, Şöyle bir şey mi? Söyledim. Ankara'da bunlar ama bu tarifi Erkan'ın araştırma nakledim. Bu rezultelerin eski ve şöyle söyledim. Savaş olan kalışmış Dönüştürme göre kalmayacak Dönüştürsün Mücahit adını alsın Efendim Çünkü savaş olanı öyle Ola ama Mücahit değil de Dün bir manada yılanla ilgi verdi amaşırıyor. Efendim Birisi annesinin İsminin Çocan olduğunu Onu da dönüştürmedim Evet Dönüştürsün taliha olsun ödeki şahısla ismini aileniz değiştirmek istiyor o da, da muhdis olsun o isimleri ayırıyorsun kendilerine gelelim soru severenlerin sorularına cevaplar işine namaz yapabilen ne kadar vakit olursa yavaş yavaş onları cevaplandıralım Şu nokta şirketlerin durumunu beyan Şirketler olmak Şu nokta eee mas Şu haliyle hiç önü dönemeye seyyan alimler ravileri de bir de Töplantı yapmışlar, bilimsel töplantı. Üstak haline getirmişler. Herkes kanaatini söylemişler. Üstede i̇şte kitabı okumamızı tavsiye ederiz. Öğrenim, ünliyete paralar almıyor, almıyor. Şirket güldürlüğü ve yardımlar da mahkûf yapılıyor. Tek e, sıhhati çalışmıyor. Ama tabir ederek böyle bir yardımlaşma aslında olmayacak bir şey değil. Birisinin daha bir sorusu vardı, bazı Müslümanlar silet özürüt diyor. Şimdi yapmak mecburiyeti bazen şöyle gerekli oluyor. Mesela otobül çözümümüz var. Otobülerin silet olması gerekiyor. Ve başkasına derseniz ona gidiyor şeyler, nasıl öte yakılacak kanuni bir mecburiyet, buna göre bu özel öğretlerde de onu sordur, aksi taktirde biraz işleyiş tarzı etkilerle ilgili olmadığını söyleyen ağamların için <gülüyor> Evet, girecekler, istiyorlar. Hep birden doğa edelim. Bütün imkanlara kardeşlerimiz, öğretlerimiz, üstün başarılar evde olsunlar, hayırlıları Ondan sonra hayırlı uğratlar olarak yetiştik Ümmet-i Muhammed'i güzel hizmetler Yerde bulunan, saygı olmayan herhangi bir şeyi, parayı kullanmak caiz Kullanmak caiz değildir. Önce saygını aramak gerektir. Saygını bulmak ısastır bulunan şeyi, düşürülen şeyi saygını bulmak ısastır. Efendim, sahibi bulunmayacak kesin ise bulunmayacak. Ama şunun o zaman İslami bir hayır nazarası vermeklerinde hayrı en düşünceler olsun diye çalışmaları dilim, dilim görev yatanlar var, kral çökülecek Allah hayırlı yerler nasip eylesin, hayırlı bir ziyanke nasip eylesin Nur <gülüyor> suresi 61. ayette efendim evlerde yemek yene de çileyle yemek yenebileceğiz derken arkadaşın elinde yenebileceği güldürülüyor topu yeneye tek tek yemek yenebileceğiz deniliyor Tabi yani, buradan yakın dostlarla beraber namaz kılılabilir, şey, yönetilme bilir mi? Tabi yönelmiyoruz beraberce. Örgü ayrı ayrı, üçü şey, Tabi bu kadın ayırsak harman şeklinde yönetilmesin mağarası değil. Yani, onlar ödeyebilmekte, ödeyebilmekte, ödeyebilmekte, İnsanlar hakkında dua istiyorlar, yüzlerden, masurlardan Allah bağlatırsın. Efendim? Sırf hanımlara sohbet için bir dil, dil tahsis edebilir misiniz?" diyor. Şimdi... Sırf hanımlara böyle bir dil tahsis etmek herhalde münasip olmaz. Öyle bir seçtik ki... ...o yerde hanımlar da böyle gibi dinleyebilmeni, özetlerde dinleyebilmeni... Efendim e, iki tarafta istifade etmeli E her uçtuk hanımlara ait meseleler Sörülür vesaire bile E bu de, de sorduk Cevaplandırmak mümkün olmadı diye Esasen vaktimiz bazı şeyler yapmak isteriz Ama e, Şey yetmiyor yani Zaman Bakın nasıl ışıklık oluyor Bir seferde Söz yapmak isteriz ama biraz da Aşılar hakkında ne dersiniz? Aşı yaptıralım mı? Ben bazı aşıların mevcut insanları yaptığını doktorlarla münafışa ettiğini biliyorum. Bazılarından kendim de memnun olmadım geçtiğimiz hayat evreninde. Bunları böyle Müslüman doktor kardeşlerimize sorarak kararlaştırırsanız aşının cinsine göre karar verirseniz istişarenin bereketi olur. Bu İslam'a aykırı bir şey değil, aşı olmak. Dedelerimiz çok eski çağlarda çiçeğe karşı aşı yaparlarmış. Ve çiçek hastalığının öldürüldüğü, öldürüldüğü salgın halinde öldüğü, Avrupa'da bir şey olarak çiçek salgını verdiği zaman neresle öldürdüğü, üçte bir de kırıp halde bizim ülkelerde böyle Aşı olabilir. Dedelerimiz de yapmışlar, mahzuru yok. Ama aşının cinsi vücuduna kalıda olmadığı konusunda Müslüman doktor kardeşleri istişare yaptı. En yeni örtülen bir kızım diyor. Etrafındaki kişiler ancak çarşıf bir nekrotosettür'e uymuş öğrenmemesine veriyorlar. Ben ise boy uzun bir ebayo giyiyorum. Bu hususlar mı verirsiniz? Bu mecburiyet yoktur. Yani mühim olan, onu çok so söylüyoruz Fıkıf kitaplarında bir bölge Giyim şekli üzerinde ısrar edilmiyor Öğretmenin genel transipleri belli bu Örfe bölge ve bölgeye ve göre değişebiliyor Yemen'de başka oluyor Suğuk'ta başka oluyor Türkiye'de başka oluyor Kutuplar başka olur Ama ana ölçülerde örtülmesi gereken yerlerde örtülüyor kadının yüzde öneri ayaklarına ait çar tarafı bol bir altını göstermez şekilde örtülmesi lazım ince veya kalın yazlık veya kışlık ama bol kıyafeti kıyafetle örtülmesi lazım adaylı güzel bir kıyafettir olabilir çarfe ölecek diye ille çarfe ölecek diye mecburiyet yaptı evet ne kadar soruya cevap verebilmek ötefek kalpı Horsaya baktığınız